Düşünürler Topluluğu Çocuklarla Felsefi Soruşturmalar Müzik Hazırlayan Özge Özdemir Herkese merhaba. Küçük Düşünürler Topluluğu programına hoş geldiniz. Özge Özdemir ben. Bugün Ömer, Faruk, Ece, Duru ve Kuzey Sarp hepimiz program için hazırız. Bu hafta tartışacağımız konu adil paylaşım konusu. Bununla ilgili de isminin nasıl okunduğundan emin olmadığım bir yazar. Herhalde Yörg Mühle diye okunuyor, emin değilim. Onun İki Bana Bir Sana diye bir resimli kitabı var. Onun üzerinden tartışmayı başlatayım. Şimdi... Bir ayımız var hikayede bir de bir gelincik. Ayı evine giderken 3 tane mantar buluyor. Sonra eve vardığında gelincik onları temizliyor ve özenle pişiriyor. İkisi birlikte masaya oturuyorlar. Ayı mantarları paylaştırmaya başlıyor. Şöyle yapıyor bir mantar bana bir mantar sana sonra bana bir mantar daha. Çünkü ben büyüğüm o yüzden çok yemeliyim. Size sorum şu. Ayının gelincikten daha büyük ve iri olduğu için ondan daha çok mantar alması adil mi? Duru. E hocam şimdi bence hiç adil değil çünkü yani küçüklerin yani herkesin eşit bir payı olmalı. Onun için yani yani bence de. Eee o zaman sana göre adil paylaşım, eşit paylaşım mı? Evet. Anladım. Duru diyor ki adil değil, adil paylaşım olması için eşit olması gerekirdi. Ömer Faruk sen ne diyorsun? Hocam e, bence böyle değil. E, Bunu savdık de hocam. E, çünkü eşit ve adil aynı şey değil. Hocam e, eşit gitti hocam. E, nasıl diyeyim? Çok çalışan da e, çalışmayan da eşit e, nasıl diyeyim? Ödümden alır veya mantardan alır. Ama hocam Adalette e, bu çalışma ile alakalıdır. E, mesela hocam e, orada ayının yaptığı işler e, o mantarları toplamak için dışarı çıkmak e, ve şey yapmak nasıl diyeyim mantarları eve teslim etmek. Orada gelinci ise e, Ocakta mantarlar yapması işiydi hocam. E, bir de ekstra burada gelincik e, şöyle bir e, durumu var. Ee, hatırladığım kadarıyla, daha doğrusu bildiğim kadarıyla hayvanlarda e, ayakları ve daha doğrusu bacak boyları küçük olunca daha çok adım attıkları için daha çok acıkıyorlar. Aç ee, <gülüyor> daha çok ama, enerji harcadığını düşünüyorsun yani sen. E, hatırladığım, da, of, bildiğim kadarıyla öyleydi. O yüzden e, hocam burada ikiye büyük verilebilirdi eğer illa eşit olunca oksana. Burada sanki e, ayı bir tık daha fazla hak etmiş gibi duruyor. Ha, hak etmiş yani, mi? Ya, için, daha doğrusu e, dışarı çıkıp bir daha efor sarf ettiği için. Bence ayının yaptığı şey daha adil. Yani ayıya fazla gelmesi daha adil. Ha, sen şey, ama ayı diyor ki ben büyük ve iri olduğum için daha çok almalıyım derken sen diyorsun ki ondan olmasa bile ayının dışarı çıkıp harcadığı emek daha büyük bir emek. Benim görüşüm öyle. Peki bir şimdi. De, o... <gülüyor> bir de burada ayı kendi ekstra çok fazla almış yani e, direkt e, bir mantar değil de mantarın mesela 175'ini e, falan almalıydı burada çünkü orada e, gelincin de bir hakkı vardı yani. Ama sen her şekilde ayının daha fazla almasından evet. yanasın. Hatta ayının sunduğu gerekçe değil, başka bir gerekçe sunduysan. Ama ayının sunduğu üzerinden bakalım. Yani ben daha büyük bir iriyim diyor ya. Bu onun alması için hak mıdır? Ee, Ece bir şey diyecek galiba. Evet hocam. Ben ikinci üçünden bahsetmek istiyorum. İlk önce e, bu Ömer Faruk'un dediği gerekçe sadece e, hayvanlarda değil, insanlarda da gereklidir. Seni i̇şte benim kısa olan. Ayrımcılık yapmanın kesinlikle. Kısa olanla uzun olan arasında bir fark yoktur. İkisi de insandır. En içinde. Ama şöyledir ki uzun olanın bir e, ayak boyu kısa olanın üç ayak boyudur. Mesela ben asla yürüyüşe çıkamam. O, o benden daha çok uzun. O yüzden ben asla onun ona yetişemeyeceğim, onun kadar hızlı koşamayacağım için bir de o koştuğunu eklersek işe çok daha efor sarf ettiğimi düşünüyorum ee, oysa normal hayatına devam ederken normal yürüyüşünü yaparken ben 3 katı daha hızlı koşmaya çalıştığım için ve ona yetişmeye çalıştığım için bence daha çok alması gerekir Çünkü o zaman gelince aslında, mi daha fazla alsın diyorsun sen aslında hocam, ben şöyle adaletten yanayım mantarı ikiye bölebilirler ama yapmıyorlar işte o, Yani zaten sorun bu Ayı diyor ki ben daha büyük ve iriyim o yüzden daha çok almam gerekiyor diyor. Böyle bir talepte bulunması adil mi? Böyle bir talepte bulunması nasıl geliyor size? Kuzey Sarp? Bence böyle bir talepte bulunması hiç adil değil. Çünkü e, ayı e, biliyorsunuz ayı hızlı koşabiliyor. Hı hı. Ömer Fuoroğlu'nun dediği üzerinden gideceğim. Ay hızı koşabiliyor. Büyük böyle olması e, onun şişkoluğu. Hı hı. E, yani sonra şey var e, güve, güve miydi? Gelincik. Gelincik. E, çok küçük ama e, hiç adım atmıyor yani, evde yemek düzen pişiriyor hı hı. E, şey yani mantıken bence evrenin dediği gibi ikiye bölmeler çok daha mantıklı çünkü e, gelince çok küçük hı hı. E, ayı çok büyük Hı -hı. Ve e, çok yürüyor. Gelincik de evde yemek yapıyor. Yani şu şu var. E, bence gelincim biraz daha fazla alması gerek. Çünkü Hı -hı. ayı çok bencil. Kendini aldı, bunun bir bedeli olması gerek. <gülüyor> Sen gelinci onu cezalandırsın diyorsun biraz evet. da sanki. Duru. <gülüyor> Yazılandırsın, işte yazılandırsın. Yani bence e, eşit olmalar hep ikisinde de mesela e, biri onu biri onu yani son kalan var son bölebilirler ya da bölüp de ya da yani bölmeyip de e, başka birine verebilirler yani paylaşabiliyorlar birbirleriyle. Ki. o zaman şimdi farklı görüşler var. Yani Duru diyor ki ne olursa olsun eşit olsun diyor. Ömer Faruk ayının emeğinin daha büyük olduğunu düşünüp ayıya daha çok verelim dedi. Diğer Ece ile Kuzey Sarp da onlar da niyeyse emek konusuna takıldılar. Gelinciğin emeği hatta biraz ayının bu tavrına karşılık gelincikle bir tavır koysun hatta o daha çok alsın. Madem böyle bir tersleşme yapıyor ayı Gelincik de tersleşsin gibi. Şimdi hikayede devam edince gelincik şöyle diyor. Hiç de öyle olmaz. Bir mantar bana, bir mantar sana. Sonra bana bir mantar daha. Çünkü ben küçüğüm ve büyümeliyim. Benim de büyüme ihtiyacım var. Madem senin iri olduğun için daha çok kalori ihtiyacım var. Ben de büyüyorum. Benim de daha çok kalori ihtiyacım var. Ne diyorsunuz gelinciğin daha çok mantar alması bu durumda adil mi? Ömer Faruk, hocam bence bu durumda e, gelincin daha fazla mantar alması, belki gelincik e, kendi yaşlarını gör, tabii ayıyla yaşadı için, bu yüzden kendini daha da büyüceni sunuyor ve daha çocuk olduğunu. Ama hocam gerçekten çocuksa hocam, e, bence burada e, ne bileyim, burada gelincik çocuk olmasın çünkü elbiselerine baya yani cidden e, şey yapıyor. O yüzden hocam bence burada ne bileyim bahanesi yanlış. He, anladım yani sen ihtiyacı e, şeyine ikna olmadın. Yani zaten büyüme çağındaysa bu diyalogta gelineceğin yeri yok diye düşünüyorsun. Ama yine de böyle hayal edelim hadi varsayalım yani. Birinin zaten... büyüme ihtiyacı var bir de büyük olduğu için daha çok kalori ihtiyacı var. Diyorlar ki ihtiyaçlarımız diyorlar yani bu kritere göre. Nasıl paylaşsınlar? Devam edebilir miyim? Hocam e, eğer öyle bir kriter olursa hocam bence e, burada o mantarda olan e, emekler öne Lütfen Hocam mesela yaptık ben mantarı toplamak. Gelinciğin yaptığı mantarı e, nasıl diyeyim, pişirmek, hazırlamak. Hocam e, burada ayı e, yanlış mantar da getirebilirdi. Gelince mantarı yakabiliriz ama yani bu şekilde e, bir karşılaştırma yapılması lazım bence. Tamam sen diyorsun ki yeni bir kriter koyalım. İhtiyaç kriterini koyalım diyorsun. Ay şey pardon emek kriterini koyalım diyorsun. Kuzey Sarp? Bence hocam e, şey sizin ilk sorunuza cevap vereceğim. Hı hı. Hocam bence e, fikrim değişti benim. Hı hı. İkisi de eşit almalı yani bir tanesini ortadan ikiye bölmeliler hı hı. yani bunu düşünemiyorlarsa e, ayının gidip bir tane daha toplaması gerek yani bir <gülüyor> tane daha alsın yani ayının suçu niye niye bir buçuk tane yani niye üç tane getiriyorsun hayat işte öyle olmuş yani Hocam işte burada sıkıntı var. Bulamam nasıl? Yani ben e, arkadaşımla oyun oynarken e, yaptığım şey şu. E, söylüyorum arkadaşıma. Hı -hı. Ben e, yani sanol oyun bu. Ben gidip e, biraz inek avlayacağım. Şey e, et yiyelim diyorum. Hı -hı. Hocam bir inekten iki tane falan, iki, iki tane, bir tane et düşüyor. Hı hı. Ben dört tane olana kadar dolaşıyorum, inek bulmaya çalışıyorum. Ha, anladım ben senin dediğini. Peki. Yani, ya da öyle yapamazsak, inek bulamıyorsak, hocam ee, şey yapıyoruz. Nedir adı? Çiftçiliğe başvuruyoruz. Kendimize e, böyle gördüğümüz hayvanlara toplayıp ahırda büyütüyoruz. Öyle şey yapıyoruz. Yani, Sanal oyunlar dünyası. Evet. E, hocam, yani burada bir şekilde kendi çiftliklerini kurabilirler. Ha, bir dakika, yani, dakika mı? ben şunu anlıyorum ama sen zaten orada başta oyunun içerisinde arkadaşınla eşit olması gerektiğini kabul ederek ava çıkıyorsun ya da çiftlik kuruyorsun. Evet. Burada ayının böyle bir meselesi yok galiba. Sen diyorsun ki yani ayı başta zaten eşitlikten hareket etmiyor. Evet. Ayı başta e, şey çıkıyor. Hı -hı. E, şu kafayla çıkmış büyük ihtimalle. İki, hı hı. E, üç tane topladıysa gitmiş e, aramış aha iki e, üç tane oldu. Hı hı. Madem üç tane oldu ben geri döneyim niye? Çünkü e, ne? Gelincik. Gelincik, gelincik küçük. Yani adil olmama gerek yok. O doğal. Sen baştan zaten ayının çok da adaletten yana bir insan olmadığını düşünüyorsun yani. Zaten genc. Hayvan hocam. Yani neyse işte ayı. insanmış gibi düşündüm ben şimdi hani. Evet. Peki, şimdi küçük bir müzik arası verelim. Doğru. Aslında emekle ilgili şeyin Ömer Faruk'un dediği yere geliyor hikaye. Biraz da onu tartışalım. Küçük bir müzik arası. Evet, şimdi tartışmamıza kaldığımız yerden devam edelim. Ömer Faruk başından beri emek kriterini koymuştu ya. Hikayede şöyle bir şey oluyor. Ayı diyor ki, bir tane sana, iki tane bana adil olan bu, çünkü mantarları bulan benim. Gencik de diyor ki, aa, ben de, sen onları getirdin, ama bütün işi ben yaptım, temizledim, pişirdim, masayı hazırladım. Burada yeni bir kriter devreye girdi gerçekten. Harcadıkları emek. Nasıl değerlendireceğiz yani? Hangisinin emeği daha değerli de ona göre daha çok alsın? diyeceğiz. Duru? Yani bence yine eşit ama çünkü yani biri buluyor, biri de onu temizliyip pişiriyor. Hı hı. Yani yine ikisi de bir şey yapmış oluyor yani o yemeği yani mantarı yemek için katkıda bulunuyor. Onun için yemeleri lazım. Yani ikisinin de yemesi lazım. Eşiçik. Anladım. Duru ne olursa olsun eşitlikten gidiyor. Yani emekse de burada iki emekte onun için eşit değerdi anladığım kadarıyla. Ömer farkına katılmıyorsun sanki. Hocam ben buna katılmıyorum çünkü burada Sarp'ın dediğinde belki gece olmuş olabilir ve mantarlar yetmeyecek olabilir. Yani daha doğrusu zehirli bir mantar olabilir Durum ki. Durum dediği. Mantar bulmak da çok zor. Hocam bir de eşit dağıtılmak da bence yanlış. Çünkü burada İllaki emekler eşitse önce buna karar verilmeli, ondan sonra eşit dağıtım bana. İşte onu nasıl ölçeceğiz ama sen e, otomatikman diyorsun ki sokakta dışarıda yapılan işin daha zorlayıcı, zorlu bir yani, iş olduğunu ve daha değerli olduğunu kabul ediyorsun mesela. Hocası var hocam. Hani, ayının orada bir de risk faktörü var. E, çünkü hocam e, ayı orada e, orman çünkü başka ayılar gelebilir, savaşa girebilir hocam e, açıkçası birçok kriter var e, Bu yüzden hocam bence aynıını yaptığıış hem riskli hem emek var O yüzden ben Ali'nin hocam bir şey daha fazla almasını istemiyorum ama biraz daha fazla almasını istiyorum tamam. hani. ben şöyle evet. anlıyorum dediğini burada emeğe göre değerlendireceksek emeği nasıl ölçeceğiz ona bakmak lazım emekler eşit mi ona bakalım diyorsun sonra diyorsun ki bence bir sokakta dışarıda yapılan iş daha zor. Daha riskli. Dolayısıyla o emeğin karşılığı daha çok olabilir. Ama ev içi emeğin daha e, kolay ve daha az risk taşıdığını söylüyorsun hocam, sanki. E, zorluklarla eşit olabilir mi hocam? Risk de e, ayı daha riskli gibi geliyor ya. Durum karşı çıkıyor galiba. E kaldırdım gördüm. Ha, evet hocam şey yani bence... E, Böcek üstünde mantarların olabilir ve bunu temizlemek için e, böceğe vermiş ay neydi? Gelincik e, mi? Er gelinceye vermiş hı hı. ve o da pişirip temizlediğine göre ve onların belki zehirli bir böcek olabilirdi o böceği yıkadığı için e, zehirden <gülüyor> Aa, anladım risk seviyorsun aslında gençlikle risklere karşı bir şey yapıyor öyle mi? Evet. Mesela elini ısırabilen bir böcekse yani. Ha, peki. Ev içinde de risk var diyor. Evet. Şimdi e, bu konuda emeğin ölçülmesiyle ilgili başka bir şey demek isteyen var mı? Kuzey Sarp. Hocam bence e, emeğin ölçülmesiyle ilgili. Hocam e, ben daha yeni şimdi farkına vardım. Hı -hı. Ee, hikayeyi bir gözden geçirirken şunu düşündüm ee, ayı e, toplayıcılık yapıyor yani dışarı gidip topluyor getiriyor belki ayı yemek yapamıyor diye düşünüyorum ee, burada en büyük yemeğe yani ayı doğada yetişmiş hazır bir şeyi gidip alıyor ama ama ...güvercin... ...gelincik... ...gelincik... ...hep unutuyorum yani. evet ...gelincik... ...burada... E, ...ayının yapamayacağı bir şey yapıyor... ...geliyor... ...evde yemek pişiriyor... ...yani o, onun dozunu ayarlıyor... ...yanarsa yine yapmak zorunda olan... ...gelincik... ...yani... E, ...burada... Riskli şey yapan gelincik bence. Yani Yemek becer... yemezse hiç ha. yemezler. Orada da riskler. Yemek hiç yemezler. Bir de beceri gerektiren bir şey yapıyor diyorsun. becerinin evet. bir değeri var diyorsun. Yani e, bu sayede gelincik olmasa hiç yiyemeyecekleri için... Yani çiç çi böyle kırk kırk yiyecekleri için... Bence gelinciğin biraz daha fazlasına alması gerekiyor. diye düşünüyorum. Ömer farklı sana cevap vermek istiyor. Ver bakalım. Hocam bir tık e, tartışma gibi oldu ama hocam. <gülüyor> hocam burada e, bence e, gelinciği e, tabii ki de hocam gelinciğin de bir emeği var. Ne gelincik yanlış yapsa yemek böyle güzel bir yemek olur. Ne de e, ayı avlamasa yemek olur. Hocam burada mantar e, yani mantarlar e, zor durumda kalınca yine e, pişmemiş bir şekilde yeniliyor. Burada gelinci e, emeği var, e, ayının da emeği var. Ayı burada yapması gereken mesela hocak yanlış mantarı seçmemek. E, hocam burada ayı yanlış mantarı seçmemeyerek doğru bir karar aldı ve belki e, gelecekte bunu yapamayacaktır hocam. Yani burada ee, risk var. Ee, kendi kararında da risk var. Yani Hocam gelincikte de risk var. Ayıda da risk var. Ayıda e, %75 varsa gelincikte %25 var hocam. Peki sen hala sokağa çıkanın, ağlayan, toplayanın bir şekilde daha çok risk taşıdığını düşünüyorsun ev içine kıyasla. Bir de beceriler kısmında Birinin işe dışarıda avlama toplama becerisi, öbürünün de evde onları pişirme becerisi var. Bu becerileri de birazcık karşılaştırıyorsunuz. Yine üç fikir var. Biri diyor ki ayınınki daha emeği daha önemli, daha çok alabilir. Kuzey Sarp diyor ki gerincin emeği daha değerli, daha çok alsın. Duru diyor ki aa eşit olsunlar, iki emek de eşit derece değerli diyor. Peki güzel tartıştınız. İki kritere baktık aslında. Önce ihtiyaçlarını, sonra da harcadıkları emeğe. Buna göre de adil paylaşım nasıl olur diye. Aslında hikaye devam ediyor ve bence biz buna devam edelim. Bu programda süremiz doldu ama bir sonraki programda bakalım başka kriterler devreye girecek mi? Bu mantarlar nasıl paylaştırılacak? O yüzden bugünlük burada tamamlayalım ama bir sonraki programda bu hikayeyi tartışmaya devam edelim. Ne dersiniz? Haydi bakalım o zaman. Ben gidelim. Hocam ben gidelim. Tamam hadi o zaman. Bu haftalık bizden bu kadar. 2 hafta sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. bay Küçük Düşünürler Topluluğu Çocuklarla Felsefi Soruşturmalar Hazırlayan Özge Özdemir